Afedersin anne söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımız Etimi kemirmek isteyen iki otomüs yavşak oh, Her derde inatı kafam kıyak kafam kaynak ka a kaynak. o kaynak Bazen böyle olur Koca dünyanın içinde sıkışıp kaldım Söyle burun ne kadar sensin neden bu sersem Sanarsın kötülükler açık, büfesel servis Tabağıma doldurmuşum teker teker her derdin Sırtıma yükü alır, alnımdan serlerdim Piyancı son zamanlarda neden bu temperlik? İnan ki uzun zaman oldu bir cevap arıyordum Fark ettim ki sorunlardan hemen kaçar oldum Ve sonuçları düşünmeden hedef alıyordum 12'yi vurmuş olsam bile düştü anılıyor O yüzden bir biraz içtim Affedersin anne ama sakın korkma kaybetmedim kendimi Belki de bugün yeterince sarf etmedim kendimi Bahsetmedim her şeyi çünkü azmetmedim gerçeği Gerçeği Yine de bozmadım ben hadisi Müzikle geçirmek isterim her salisi içinden geliyorsa sohbet edip sabaha kadar gel içelim Dünya bir hapis değil Hapis değil Bugün biraz içti Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımız. İzimi kemirmek isteyen iki otomis yavşak oh, Her derde inatçı kafam kıyak kafam kaynak Ka-a-aynak kaynak Aç oh, oh, oh, oh. kardım doyar beni besler her bir hayal Moruk İzmir'de poloz yerim Ankara'da Ayaz Böyle geçer hayat Bilişler ve çıkışlar sakatlarda yüksek tut olmasa sakın kalk Yürüyen merdivenin tersinden koşayan çocuklardan san sakın hiçbir şeyden korkma Yorulmak eğlendirip eğlenmek yormaz Özgürlük eylemlerindir engeller çoksa. Yaparsın çok temizlik bu dünya boş bir pislik Yenede delirmemelisin bu yüzden kalacaksın optimistik Kalmak için bulundurdu bol içimlik Katmak için tüm üstünden büyük şehrin son biliğini Sokaklar leş piç hava içecek piç Gölgen bile tehlikeyse olmalısın red kit Ramandır telli her emekçi Alın teri zor gelene kolay peze, kolay peze Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken Dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otomüs yavşak oh, Her derde inat iyi kafam kıya kafam bir bozuk, bugün de kafam Günlerden pazar, şu gündeme bak Dört taraf yalan, günde kalan gelecekte zarar Sanırım karanlığı, yenecektir zaman Kafana bereni tak, hedefe bak Yolunda yürü devam, sokakta kederi tat Hayatı yaşa, konuşmayan dolup taşar oh. Çeneni kapa çünkü konu değil kaşar Çakmağın varsa uzat, yakayım yarım kalan sigaramı Zaten dört tarafım ruman Sıkıldım kurallardan yazı ya da tura Suratı asık herkes olmuş katil ya da buna Hayat adil değil bilirsin hadiseyi sen Çocuk yaşta yaşa yalnızlığı sonra harbiden Ağır geliyor insana bunlar ama çare yok Nefes alıp vermek için insan ama çarıyor Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım zarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otomüs yavşak her kafam kıya kafam kaynak ka a aynak, kaynak Wo-o-o-o-o oh, oh, oh. Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otomis yavşa wo o Her derde inatı, kafam kıya kafam kaynak ka a aynak. Mm-hmm.